Herkese merhaba. Hemzeminde Damla Özler'le berabersiniz. Rauf bugün bir iş nedeniyle maalesef benimle birlikte olamayacak ama yapım masamızda her zamanki gibi Feryal Kabil bizlerle birlikte. Bugün Hemzeminde ilginç bir konuyu ele alıyor olacağız. Aslında biraz eğlenceli, bol müzikli, e, değişik e, bir takım vakıflardan bahsediyor olacağız. Eğlence sektörünün ünlü isimlerinin kurduğu ve yönettiği vakıflar üzerine konuşuyor olacağız. Böyle söyleyince e, daha çok eğlence sektöründen ünlü isimlerin destek ve ...verdiği kampanyalar ya da destek verdiği... ...vakıflar gibi anlaşılmaya müsait. Bunu tam olarak söylemek gerekirse... ...kendi kaynaklarıyla kuruculuğunu yaptıkları... ...işleyişlerinde birebir... ...hand-on işin içinde bulundukları... E, ...ve bazen de kendi isimlerini... ...verdikleri vakıflardan bahsediyoruz. Bu türden örneklere Türkiye'de... ...çok sık rastlamıyoruz. Bir iki tane... ...iyi örnek var. Onun dışında genelde... ...Türkiye'de kampanyaya destek veren ünlüleri... ...görüyoruz ama kendi kaynaklarını... ...kazançlarını ya da... E, ...telif haklarını, gelirlerini doğrudan kendi kurdukları bir vakfa aktaran çok az örnekle karşı karşıyayız. Oysa ki Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ya da diğer Avrupa ülkelerinde bu konuda oldukça ilginç örnekler var. Üstelik de yine Türkiye'den farklı olarak yurt dışındaki örneklerde görüyoruz ki oldukça çatışmalı alanlarda, oldukça politik alanlarda e, vakıflar kullanan ünlüler var. Hem de popüler alandan gelen, çok da beklenmedik isimleri bu türden e, işlerin içinde görebiliyoruz. Bizim ülkemizde daha çok karşılaştığımızı Örneklere baktığımız zaman eğitim ve çocuklar e, birebir öne çıkıyor. Kampanyaya verilen desteklerde de bazen çevre konusundaki kampanyalara verilen destekleri görüyoruz. Fakat yurt dışında iklim değişikliğinden e, LGBTİ bireylerin haklarına kadar çok çeşitli alanlarda pek çok vakıf kurmuş ünlüyle karşı karşıyayız. İşte bu örnekler üzerine konuşuyor olacağız biraz. Sayması çok mümkün değil. 25 dakikalık bir programımız var çok da kısa bir zaman. O yüzden de çok popüler, çok Büyük isimleri seçtik ancak bilinmesi lazım ki bu isimler dışında da epey örnek mevcut. İlk örneğimiz dinleyicilerimizin de çok iyi bileceği bir isimden geliyor. Leonardo DiCaprio'dan. Sinemanın altın saçlı mucize çocuğu denen Leonardo DiCaprio zamanında genç yakışıklılar arasında yer alıyordu. Daha sonra oyuncular arasında yer aldı. Ondan sonra da Oscar'da bir oyuncu olarak hayatına devam etti. Leonardo DiCaprio 90'ların başından itibaren çevre üzerine söz söylemeye başlayan bir ünlü olmuştu. Ve 1998 yılına gelindiğinde vakfını kurdu, kendi adına kurduğu Leonardo DiCaprio ...Foundation yani Leonardo DiCaprio Vakfı'nı kurdu. Bu vakıf dünyanın kalan son vahşi alanlarını korumak üzere kuruldu. Fakat doğal olarak süreç içinde bugünlere 2016'ya gelindiğinde doğrudan iklim değişikliği üzerine çalışan... ...bu alandaki tahribatı önlemeye çalışan ve dünyanın insanlar içinde daha iyi bir yer olması için çalışan bir vakıf haline geldi. Ki Leonardo DiCaprio aynı zamanda uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler'in... İklim değişikliği konferanslarının da önemli konuşmacılardan biri haline geldi. İlginç bir örnek isteyen dinleyicilerimiz araştırabilirler. Bu örnekle ilgili de 2016 yılının galasından bir şarkı dinleyeceğiz. Bugün söylediğim gibi eğlence dünyasının isimlerinden bahsederken tabii elimizde çok fazla şarkı, müzik gibi aparatlar da oluşmaya başlıyor. Şarkıyı Lana Del Rey söylüyor. Lana Del Rey, Leonardo DiCaprio'nun The Great Gatsby, Muhteşem Gatsby filmindeki soundtrack'i de söyleyen şarkıcımızdı. Lana Del Rey 2016 galasında bakın balış toplamak için yaptığı galada yer almıştı ve işte Great Gatsby'den yani muhteşem Gatsby'den şu şarkıyı söylemişti diyoruz. Sonra devam edeceğiz. I'm sorry. Bence dünyasından ünlü isimlerin kendi vakıflarını kurmaları ve buralardan e, toplumsal meselelere çok ciddi kaynak arttırımları sağlamalarının batı dünyasında çok köklü bir geçmişi var. 70'li yıllardan gelen ve hemzeminde sık sık kampanyalarını ağırladığımız Comic Relief, e, iki ünlü komediyenin kurduğu Comic Relief bunlardan bir örnek. E, bir diğeri ise 1980'lerin çok ünlü pop şarkıcısı Cindy Lauper'ın kurduğu... E, vakfı True Colors Fund True Colors'ı zaten 80 80'lerin müziklerini seven e, dinleyicilerimiz bileceklerdir. Cindy Lauper'ın bir şarkısı. Şarkıda LGBTİ bireylere yönelik gerçek renklerinle çok güzelsin, gerçek renklerinle sağıcısın diye sesleniyor ve onların haklarını savunuyor zaten. True Colors e, Vakfı da e, LGBTİ bireylerin eğitim ve geniş bir e, lobicilik e, aracılığıyla evsiz kalmalarını önlemek üzere çalışıyor. Biraz önce söylemiştik sadece hayırseverlik üzerine değil ünlü isimlerin belli konularda, belli başlıklarda lobicilik faaliyetleri gösteren politika değişiklikleri yapmayı çalışan, bu alanlara kaynak aktaran vakıfları da var. True Colors bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Cindy Lauper'ı daha önce bu minvalde hemzemine konuk ettiğimiz için şarkıyı çalmayacağız ama isteyen dinleyicilerimiz daha önceki hemzeminlere bakabilirler. Bu geleneğin bugünkü taşıyıcıları arasında en bilinen isimlerden ikisi Brad Pitt ve Angelina Jolie. Birleşmiş Milletlerin iyi niyet elçileri de aynı zamanda. Aynı zamanda. İkisinin kurdukları oğulları Maddox'un adına da bir e, vakıfları var. Buradan ihtiyacı olan çocuklara mültecilere e, ve dünyanın dört bir tarafında ihtiyacı olan projelere kaynak aktarımı sağlıyorlar geçtiğimiz yıl bir milyon dolar kadar bir kaynak aktarımı sağladılar bu yıl beş milyon dolarlık bir hedefleri var görünen o ki bunların dışında peki yurt dışında bu kadar örnekler var bu örneklerden daha fazlasını birazdan tekrar e, gözden geçireceğiz ama Türkiye'de ne tür örnekler var diye baktığımız zaman iki tane örnekle karşılaşıyoruz e, biraz önce söylediğimiz gibi Türkiye'de özellikle politik alanda söz söyleyen ününün azlığı bu alanda politika değişikliği sağlamak ya da e, bu alanda lobicilik yapacak Vakıf kurmak e neredeyse hiç yok. Ee, ama çocuklar ve eğitim alanında iki tane örnek görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Nesin Vakfı. Açık radyo dinleyicilerinin çok iyi bildiği e, ve desteklediği ve Türkiye'de çok özel bir alanda çalışan bir vakıf Nesin Vakfı. E, Nesin Vakfı, Aziz Nesin'in, ünlü yazar Aziz Nesin'in e, kitaplarının gelirlerinin de toplandığı bir vakıf olarak çocuklarla birlikte çalışıyor. Bir diğeri ise şaşırtıcı bir e, isimdi. Gülben Ergen, çocuklar gülsün diye e, kampanyasını ...yüzü olmuştu... Ee... Kız çocuklarının okumasına ve aynı zamanda da okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik bir kampanyaydı. Fakat 2010 yılında Gülben Ergen öncülüğünde e, kampanya bir dernekleşme yoluna gitti ve bugün başkanı Gülben Ergen, araştırmacı Elvan Oktarsa, Başkan Yardımcılığını üstlendiği bir dernek olarak yoluna devam ediyor. Amacı da Türkiye'de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak. E, bu iki örnek özellikle e, Türkiye açısından çok önemli çünkü var olan İki biricik örneğimiz diyebiliriz Bir şarkı arası daha verelim Aziz Nesin'in şiirlerinden şarkılar yapılmıştı zamanında Ve değerli sevgili Hümeyra O ıı, şiirlerden yapılan şarkıları söylemişti Hümeyra'dan bir Aziz Nesin şiiri dinleyelim Ey gönül ondan sonra farklı örneklerle yine hemzeminde devam edeceğiz Yanmışlara yara bildir ki dağlayasın içini ateşi Listen yes, Bu arada Aziz Nesin Vakfı'ndan söz etmişken iki tane önemli vakıftan söz etmeden geçmeyelim. Ocak ayı bizler için oldukça üzücü bir ay. E, iki kalp ağrımızın bulunduğu bir ay. E, Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümündeyiz. E, Hrant Dink'in öldürülmesinin yıldönümünü de e, gördük. Bu iki tarih hepimiz için son derece üzücü. Bütün ülkemiz için çok büyük bir kayıp. E, ve hepimiz için büyük bir kalp ağrısı. Ve ikisinin adına kurulmuş iki tane çok önemli vakıf var. Bunlar dan bir tanesi Umak Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik e, Vakfı. Uğur Mumcu'nun gazetecilik anlayışını sürdürecek genç gazetecileri basına kazandırmak ve edebiyat, felsefe, sinema, resim ile görsel sanatta sıradanlığı reddedenlerin bir araya gelebileceği, kendilerini geliştirebileceği bir kültür ve sanat merkezi olma amacıyla kuruldu. E, diğeri ise Hranting Vakfı. Hranting Vakfı da çocuklar, gençler arası fırsat eşitliği ve çocukların, gençlerin yaratıcı yönlerinin desteklenmesi, kültürel dilin bir zenginlik, farklılığın bir hak olarak kabul görmesi, Türkiye, Ermenistan ve Avrupa toplumları arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin desteklenmesi, milliyetçilikten ve ırkçılıktan arındırılmış tarih çalışmaları, Grantling ile yazı, fotoğraf, Grantling ile ilgili yazı, fotoğraf ve belgelerin toplanması gibi ...oldukça önemli... E, ...işler için çalışıyorlar. Bu iki vakfı... ...anmadan geçmiş olmayalım. E, ünlülerin kurduğu vakıflar... ...diyorduk. E, bu ünlülerin kurduğu vakıflar... ...arasında biraz önce de söylediğimiz gibi... ...özellikle yurt dışında çok çeşitli... ...alanlarda çalışan vakıflar var. Bunlardan... ...bir tanesi Michael J. Fox... E, ...vakfı. E, vakıf ünlü oyuncu... E, ...hepimizin aslında... E, ...daha doğrusu belli bir kuşağın, geleceği dönüşten... ...tanıdığı ama çok önemli oyunculardan biri... ...olan e, Michael J. Fox'un we mm -hmm. Parkinson hastalığı araştırmaları için kurduğu vakıf ki kendisi de bir Parkinson e, hastası. Vakfın temel hedefi Parkinson hastalığını e, dünya üzerinden silmek. Bir diğer vakıfsa ünlü oyuncu yine Hugh Jackman'ın kurduğu bir vakıf. E, bu ilginç bir örnek önümüzdeki. Çünkü diğerleri gibi bir hastalık, yoksulluk vesaireyle mücadeleden ziyade girişimciliği desteklemek üzerine çalışan bir vakıf. Hugh Jackman ve eşi e, Deb, Etiyopya seyahat ediyorlar ve buradayken bir genç kahve çiftçisiyle tanışıyorlar. Onun hikayesinden o kadar etkileniyorlar ki, onunla bir işbirliğine giderek e, döndükleri zaman e, New York'ta bir kafe açıyorlar. Kafenin adı Laughing Man, yani Gülen Adam. E, ve bu kafenin tüm gelirini de kurdukları Gülen Adam Vakfı'na Laughing Man Foundation'a bağışlıyorlar. Bu vakıf şöyle diyor, diyor ki, e, gülmek, kahkahalar, e, onurun simgesi İnsanlar onurlu yaşamayı hak ederler. Onurlu yaşayabilmeleri için gereken destek onlara verildiği zaman son derece yaratıcı işler ortaya çıkarırlar. Son derece tüm dünyamızı değiştirebilecek ilginç şeylerle karşılaşabiliriz. O yüzden de bizler vakıf olarak e, genç Dezavantajlı gruplara ait e, girişimcileri destekleriz, onların yeni bir hayat kurmalarına ve bu hayatı çevrelerine yaymaya destek veririz. Burada önemli olan community based yani e, toplumsal e, temelli ya da çevrelerindeki toplumu değiştirecek türden sosyal inovasyon projeleri ya da sosyal girişimcilik örnekleri üzerine çalışmaları gençleri destekleyen ilginç bir vakıf örneği. Hemzemindesiniz. Bugün ünlülerin ve ünlü isimlerin kurdukları vakıflardan bahsettik. Bunlardan bir tanesi de yine eski bir vakıf ama sözünü etmeden geçemeyeceğimiz bir vakıf. Don Henley, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ünlü country şarkıcılarından biri. Don Henley küçük bir orman için neredeyse bütün plak gelirlerini bağışlamış bir örnek nasıl mı diye sorarsanız e, Walden Woods Project adında bir vakıf kurmuş ve Walden Woods yani Walden ormanlarının korunması için e, tüm plak gelirlerini bu vakfa bağışlamış. Don Henley ilginç bir isim çünkü e, görmüş olduğumuz bildiğimiz en iyi Leonard Cohen yorumlardan birinin yorumlarından birini de yapmış olan sanatçı Leonard Cohen'in Everybody Knows şarkısını tekrardan yorumlamıştı. E, şarkının sözlerini hatırlamak gerekirse herkes e, biliyoruzlarlar hileli oyun hileli. Zenginler zenginleştikçe yoksullar fakirleşecek diye devam eden bir şarkıydı. Tam da aslında bu şarkıdaki ruha uygun bir şey yaparak kendine ait her şeyi bir yeri korumak üzere bağışlamış bir sanatçı Don Henley. Son olarak bahsedeceğimiz vakıfta Matt Damon'ın e, vakfı. Bunu da bahsetmeden geçemedik çünkü bu vakıfta Afrika'daki temiz suya erişim e, problemiyle uğraşıyor. Matt Damon açıkça diyor ki you cannot solve poverty without Solving water and sanitation yani e, suya erişim ve sıhhi e, ortamlara erişim problemini çözmeden e, yoksulluğu ve açlığı çözemezsiniz. Bugünlük hemzeminde oldukça ilginç isimler ağırladık. Ee, bu isimlerden daha çok var. Oprah Winfrey e, örnek e, genç e, kadınlara destek verdiği, onlara liderlik eğitimi verdiği projeleri var. Ee, başka örnekler de mevcut ama hepsini bir anda sıralamak gerçekten nefes tüketici olabiliyor. Belki başka bir zaman, başka bir hemzeminde bu konuya devam ederiz. Ama ufuk açıcı, çok özel örnekler e, üzerinde konuştuk. Umarız ki bu örnekler Türkiye'de de çoğalır. Burada da aynı çeşitli yakalayabileceğimiz örnekler üzerinden konuşur oluruz. Hemzeminde Damla Özler'le beraberdiniz 94.9 açık radyodaydık. Yapım masamızda Feray Kabil vardı. Ee, sevgili ortağım Raufa buradan çok selamlar diyorum. Haftaya hep birlikte görüşmek üzere hoşça kalın.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 of time. The shining artifact of the past And everybody knows the scene is dead But there's gonna be a meter on your bed That will disclose What everybody knows Everybody knows that you're in trouble Everybody knows what you've been through A cross on top of camel to the beach at Malibu.